Ioară mărgeîn să-n spun nai coc când să vi Han'ın Beryani Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketancıoğlu <gülüyor> Sevgili dostlar canlı olarak sizlerle beraberim. Geçen haftaki telefon telefon molasından sonra e, Tunan'ın biri yanındasınız. Takılıyorum bugün. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın yanı başladı. Bugün e, Kuzey Yunanistan'dayız. Az, e, dün akşam duyurmayı ihmal ettim size. Kuzey Yunanistan'ın yetiştirdiği en önemli şarkıcılardan biri. Andonis Kiriçiz. Bugünkü temamız, konumuz. E, Andonis Kiriçiz çok özel bir şarkıcı. Çok fazla sayıda albüm üreten, fazlasıyla üretken temel olarak da Epir bölgesinin, pentatonik Epir bölgesinin şarkılarını söyleyen bir şarkıcı. Ama başka Kuzey Yunanistan'ın her tarafından söylediği albümleri de var. Belki repertuarının %50'si saatmış Epir, geri kalan da diğer bölgeler, işte Makedonya olsun, Mara olsun, Tesalya olsun, o bölgelerden de söylediği tabii ki e, söz konusu. <gülüyor> Az önce dinlediğimiz şarkı, e, 36 Epir şarkısı adını taşıyor. İlk albümü Laki Salkas, ikinci albümü de Petrolukas Salkas adlı ki önemli klarnetçiyle kaydetmiş. Epir'in en önemli müzisyen ailelerinden biri. E, Halk ailesi. Petro Lucas zaten e, Andonis son 30-35 yılda e, aralıksız çalıştığı çok önemli bir çağdaş müzisyen. E, kendi müziği dışındaki e, projelere de oldukça sıcak bakan e, cazcılarla çalışan e, farklı projeler açık olan bir müzisyen. Hatta e, en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bu ikili yani Petroluka Salkas ve Andonis Kiiz e, Hintli müzisyenlerle e, gerçekleştirilen 8CDlik bir e, dizinin dizinin e, 3 CD'sinde e, birlikte çalıyorlar Hintli müzisyenlerle. Ee, oldukça açılımlı, oldukça yaratıcı bir e, çalışma bu. Zaten onlara ayrı bir program ayırmayı düşünüyorum ileride. Greeks and Indians diye geçiyor. Ya da Elin Eski Indies. Ee, tek bir parça dinlettim. Bu 36 Epi şarkısı adlı albümden. Bundan sonraki bütün şarkıları e, aslında 4 CD'lik ee, bir albüm olan Tragödyatu to Topumaz. Yani coğrafyamızdan türküler ya da coğrafyamızdan yerlerimizden e, şarkılar adıyla Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu 4 CD'lik e, albümün ilk ikisinden şarkılar seçtim. E, yoksa bütün albümlerinden böyle temsil edici bir program yapmaya kalksam e, yani herhalde 3-4 tane programı ancak e, sığdırabilirim. Üstelik bu albümlerin tümü olmaktan çok temsil edici bir program olur. Dolayısıyla bir albümle e, sınırlı bıraktım kendimi. Şimdi e, bu coğrafyamızdan Türküler albümünün e, ilkini dinlemeye başlıyoruz. Tasya adlı bir şarkı ile devam edelim. να ανάψεις διόλα βάδες και τις εραικέρια να ανάψεις διόλα βάδες πως τα στη παμαγιά και σερά πορτοκαλιά και λιοντάμασκινά τρικαλιά Δεν είναι κι ασχημά, ωραία, δεν, δεν είναι κι ασχημά Μαρίστρα, φουτσιμπέρο, μες βάρνα την ποδιά Σου λένεις πάλι καρδιά κι αν είπαν Σβρετρικάλα, που βγάζετε <σταλίδια> τα κορίτσια, τα Σεβδαλιδικά, όρετα Σεβδαλιδικά. <σταλίδια> στα γένη μα φαπαώ, τα μαλλιά μου, τα Just Tesaliya bölgesinden bir şarkı dinledik. Tasya idi parçanın ismi. Ee, hemen bir anımsatma yapayım geriye e, yönelik. İlk parça programın açılışında dinlettiğim şarkı yani bu 36 Epir şarkısı adlı albümden seçtiğim şarkı e, bir şehir şarkısıydı. Ve Epir'deki şehir şarkılarında doğu etkileri, Türk müziği, Osmanlı müziği etkileri çok fazla e, yansımış. Biz işte Güney Yunanistan'da, adalarda ya da Girit'teki müziği az çok biraz daha iyi tanıyoruz. Türk dinleyicisi olarak ama Kuzey Yunanistan'daki gerek pentatonik epir müziğini gerek bu şehir şarkılarını ki özellikle Yanya şehrinde ve çevresinde çok yaygın girişte dinlettiğim şarkıdan bahsediyorum. Çok bilmiyoruz bu tarz şarkıları o bakımdan e, Andrés Giresis'in repertuarında e, oldukça fazla sayıda var bu şehir şarkılarında. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. E, ondan sonra yavaş yavaş biyografiye geçelim. Hemen bakıyorum. Tris Trismavromates parçanın ismi. Ee, yani üç kara göz. <gülüyor> İzlediğiniz Takudiyatı topumuz albümünden e, Petrolka Salcaş ve an, şarkıcımız Andonis Kiricisin birlikte yaptığı bu albümden şarkılar dinletiyorum size yine bir Tesalya şarkısıydı e, Tris Mavromates üç kara göz e, Kiricisin biyografisine biraz bakalım Karditsa şehrinde doğmuş. Koskinas köyünde. Gardice'ye bağlı Koskinas köyünde doğmuş. Andonis Kiritis. Ee, babası köyün öğretmeni ve e, kilisede Muganni'ymış aynı zamanda. Ee, babası sayesinde halk müziği örneklerini çok dinlemiş. Ee, küçüklüğünde. Babası da çok severmiş halk müziğini. Ee, babası ilahi okurken kendisi de Andonis'te dem tutarmış kilisede. Annesi de güzel bir şarkıcıymış, iyi bir şarkıcıymış. E, aynı zamanda kardeşi de buz çalarmış. Ancak ailede hayatını müzikten kazanan tek insan Andonis Kiritsis olmuş. Yani onun kafasında öğretmen olmak varmış ama e, bu şarkı söyleme olan tutkusu e, bir şekilde daha baştan neler olacağını az çok ortaya çıkarmış. E, liseden sonra tabii Atina'ya gidiyor büyüdüğünde. Atina'da bir diksiyon ve Bizans müziği okuyor ve aynı zamanda da e, mekanlarda, bazı mekanlarda canva başlıyor. Tanınan, tanınmayan klarnetçilerle e, Kuzey İranistan şarkıları, Epir şarkıları, e, Tesalya şarkıları, Makedonya şarkıları seslendiriyor. E, ama albüm olarak, plak olarak e, Yorgos Firvos ve Yannis Markopoulos gibi çağdaş bestecilerin e, şarkılarını söylüyor. ilk albümlerinde. Onlar elime geçmedi doğrusu. E, ardından Petroluka Salkes'la çalışmaya başlıyor ve bu çalışma serüveni günümüze kadar devam ediyor. 2017-2018'de yaptıkları e, kayıtlar var. Ve galiba söyledim programın başında o kadar çok albüm yapmış ki bunların büyük bir kısmı çok nitelikli çalışmalar. E, iyi tasarlanmış. E, zaman zaman tematik. Zaman zaman da bugün dinlediğimiz albümde olduğu gibi genel olarak Kuzey Yunanistan şarkılarını içeren albümler yapmışlar. E, örneğin ...mikrofonsuz diye bir albümleri var... Ee, ...tamamen akustik... Ee, ...çok detaylı olmamakla birlikte... ...gayet... E, ...saf, doğal bir Epir müziği... ...albümü kaydetmişler... ...bu z e, ...dinlettiğim albümse ...ağırlıklı olarak... E, ...belli bir bölgeden değil... E, ...Tesalya, Makedonya... E, ...Epir... ...çeşitli bölgelerden... ...Kuzey Yunanistan'dan olmak üzere... E, ...şarkıları bir araya getirmiş... Şimdi dinleyeceğimiz parça bir çamiko 6-8'lik bir form hem müzik formu hem de dans formu biraz yiğitlik dansları bu çamikolar. Çamiko nereden geliyor ağırlıklı olarak yine Kuzey Yunanistan'da Arnavutların yaşadığı Çamerya bölgesinden geliyor. Çamiko, yani çam havası, çamlar e, Arnavutların bir alt grubu oluyor. Ama zannetmeyin ki e, çamikolar Arnavutça, e, Yunanca Tabii ki, e, Arnavutça olan çamikolar da az da olsa var. Ama Arnavutlardan gelme olmalı ki, e, çamiko denmiş buna. E, yani 4 artı 2 gibi gidiyor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 diye gidiyor e, çamiko ezgileri parçamızın adı trikalani mu yani trikalalı e, kekliyim keklik. say him İzlediğiniz Bugün Andonis Girit Giritis ve Petroluk Salkas'ın birlikte kaydettikleri 4 CD'lik Tragedia Dopumas albümünün ilk iki albümünden seçtiğim, e, ilk iki CD'sinden seçtiğim şarkıları dinletiyorum. E, bu Çamikoy'u dinlerken e, büyük şarkıcı Yorgos Papasideres'i anmadan geçmek istemedim. Ona bir selam çakalım tabi. E, aramızın ayrıları çok uzun yıllar oldu. O çamikoları yorumlayan en baba şarkıcılardan biridir. Ama biz bugün Andonis Kiritsis'den bahsediyoruz. Şimdi çok meşhur bir şarkı ve dans aynı zamanda bu. Karaguna. <Gülüyor> Altyazı M.K. Asa e paro Meşhur Karaguna şarkısını dinledik. E, dikkat etmişsinizdir. Şarkıların sonunda e, sözler bittiğinden itibaren klarnet doğaçlamaya giriyor ve e, doğaçlamayla e, bitirmiş oluyor. Bu Kuzey Yunanistan'da genel bir, yani oldukça yaygın bir e, icra biçimidir. E, dinleyeceğimiz parça yine Desalya'dan. Spernotum mandilimu yani mendilimi aldım. 7 lik bir parça dinleyelim. We got a. Per nutu mandilakımı mendilime aldım şarkısını dinledik yine teselli edendi. Şimdi şöyle diyelim 1990'lara doğru Petrolka Sarkasla çalışmaya başlıyor ve dediğim gibi bu 30-35 yıllık dönemde pek çok albüm yapıyor yaptığı albümlerden Kiricis, Maraitika bir ve Epirotika. Bir adlı albümleri için altın plak oluyor ki e, halk müziği kategorisinde o zamana kadar yani 90'lı yılların başına kadar e, ödül verilmiyormuş. İlk kez Andonis Giritis e, aldı bu ödülü e, ve ikili olarak da Petroluka Petro Salkes ile birlikte performansları e, son derece önemseniyor kendi alanında. Oles yi paparunes dinleyeceğimiz parça. Bir Sirto-Mora bölgesinden. E, bütün gelincikler. Sile borpan gulamum Tolavo Ας την κρύα βρεις η ψηλά μαϊλιά Se ra por toca Andonis Kiritsis ve Petrolika Salkes'ı dinliyoruz. Tragodyat to Topumaz albümünden. Şimdi ikinci CD'ye geçiyorum. Yine bir Sirto dinliyoruz. Az önceki de bir Sirto'ydu. Pano Sepsili yani e, tepeciğin ya da tepenin üzerinde. <gülüyor> abla kamu tarafından geldi Evet bugün sizlere Petrolü Kasalkas klarnetçi ve şarkıcı Andonis Kiritsis'i dinlettim. Ee, aslında onun onu karakterize eden Epir bölgesinden şarkılar çok az çaldık bugün. Artık ileride bir e, Andonis Kiritsis'ten bir damardan Epir programı e, bizi bekler. Ama son şarkımız Epir'den Halasyamu. Ee, şarkının adı çok meşhur bir şarkı. Ee, bozulma demek aslında ama şarkının içinde hangi bağlamda olduğunu tahmin edemiyorum doğrusu. Ee, Birçok ünlü şarkıcı seslendirmiş parçayı. Çok oturaklı çok e, olağanüstü bir şarkı. Başka bir yorumunu yıllar önce bu programda çalmıştım. Ve son olarak Andonis Kiritsis ve e, Petroluk Yasu Lucas Alquias, elas é... chamam. <música> Anüstü Halasyamu yorumuyla kapattık programı kapatıyoruz. Program sonrasında 15 dakika için telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca her sosyal medya mecrasından ulaşmanız mümkün. Ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan gilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki, ay, önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Selahattin'e ve e, tercümelerle ilgili bana yardımlara doku, dokunan İvi Dermancı ve Onur Ertürk'e çok teşekkür ederim. Selamlar. to tell me you won't be able to come. But I'm going to tell you you won't